Ee, bir başka konu zekatta vekalet caiz midir? Ee, burada zekatı başkasına verirken yani başkasının zekatını başkasına verirken niyet olması halinde vekalet caizdir. Hatta zekatı ee,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 Neler yapılacak, nasıl yapılacak? Ee, bu hususta <gülüyor> <gülüyor> Hanefi fukahasının e, İbni Abidini e, ve Zeyla'yı esas alarak e, tespit ettiğim bu şeyleri zikredeyim. E, bir Müslüman öldüğünde etrafındaki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 bundan Allah için sevap kazanır. Fakat afaki şeyler yani beş kuruş bırakmamış beş bin liralık vasiyetler yapıyor cami yaptırır. Böyle değil. Külliyetli servet bırakıyor. Bir de diyor ki beş tane yetim çocuğu benden sonra giydirin. Böyle şeyler sevaptır. Bundan bir fayda olur. Hanefi ve Hanbeli ulemasının ittifak ettikleri mesele şudur. Hangi iş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 biz aslında mesela toplamı 1 milyon lira tutuyor bunun 1 milyon lira ne vereceğiz fakire fukaraya bir tane fakir çağıralım ya da 3 tane fakir çağıralım e, o 1 milyon lirayı vermeyelim de mesela 1000 lirayı verelim fakire 1 milyon nedir 1000 bin çarpı 1000'dir bir milyon lirayı bin kere fakire verip geri alalım. Verip geri alalım. Verip geri alalım. Böylece bir milyon vermiş olalım. Bu adam için bir milyon lira versek namazları düşecek. Zaten esasen yok böyle bir şey. Ama aslı sünnete, hadise, ayete dayanmazsa bir şeyin böyle tiyatrosu da olur sonra. E ne yapacağız o zaman? Fakiri çağırdık. Otur abi dedik. Bu köyden bir Mehmet ölmüştü ya. he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 Belli yerlerde vardır. Vekaletin yaptırılabilir. Ama bu her ibadet için başkasına avukata vekalet verir gibi vekalet verilebileceği anlamına gelmez.